Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bir foto müze programında daha birlikteyiz Bugün çok heyecanlıyım çünkü değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Saadet Özen, arkeolog, tarihçi, rehber, daha sayılacak çok şey var. Ama ben hemen konuya geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da Saadet Hanım bir şey paylaştı. Bir sürü kart ve kartpostal fotoğrafı ki bunların hepsi... 463 adet e, şeyden bahsediyoruz karttan bahsediyoruz. Hepsi 1915 ve 1916 yılında postalanmış. Daha doğrusu e, postaya verilmiş ama adreslerine ulaşmamış. Ve bu bir şekilde de hepsi Saadet Hanımın masasına geliyor. Ee, ve orada e, hikayeleriyle birlikte e, onun güvenli ellerine ulaşıyor. E, şimdi size ulaşmış malzemeye genel olarak baktığımızda kabaca kart postallar ve fotokartlardan oluştuğunu ve tümünün de 1915 ve 16 yılları arasında postaya verildiğini söyleyebiliriz. İlk soru şu olmalı. Bunlar nasıl oluyor da bir asır öncesinin e, bu birikimi sizi buluyor? Nasıl bir şey bu? Şimdi bu konu beni de çok heyecanlandırıyor. Ve ilk Harika. defa da burada e, konuşacağız aslında. Yani Twitter'da paylaştım sonra başka hiçbir yerde konuşamadık. Çünkü hala üzerinde de çalışıyoruz. Onun için teşekkür ederim. Yani bu konuyla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, Mutluluk. Şimdi e, kartlar bana... Gülden Taran Ünver'den geldi. Gülden Taran Ünver benim... Notre Dame de ablam. Yani bizde işte evet. öyle bir... Daha küçük sınıflar, büyükleri abla diyor... Şeyi vardı eskiden. Şimdi ne var güzel. mı bilmiyorum. Ee, biz yıllar önce e, yine onunla fotoğraflar sebebiyle... E, ve anıları sebebiyle görüşmüştük. Ben Dame de ilgili bir kitap yazıyordum. E, o zaman tanıştık. Sonra da ilişkimiz devam etti. E, bana zaman zaman... E, Babasından kalan kitapları getirdi mesela. Yani benim sevdiğimi bildiği ya da sevebileceğimi düşündüğü bazı kitapları bana emanet etti. Ben bunu emanet olarak aldım. Yani iyi bakmak üzere, işte faydalanabileceklere ulaştırmak üzere. Sonra bir gün ben yoktum, yani yurt dışındaydım. Sonra geldiğimde biliyordum ama geleceğini. Masamın üzerinde bir çok da şık bir ahşap kutunun içinde... Kartpostallar duruyordu. Sonra tabii görüştük onunla da... E, ...hikayeyi daha iyi anlamak için. Şimdi ben ilk başta zaten bu kadar kartpostala heyecanlandım. Yani ne olduğunu çok anlamadan. Hikayeyi az buçuk anlatmıştı bana ama... E, ...ağırlığını... ...kartları elimde karıştırdıkça... <gülüyor> ...fark ettim ben de. E, ona eşinin... ...bir büyük akrabasından kalmış. Yani... ...şöyle söyleyeyim... ...eşinin... E, ...işte büyük amcalarından biri... Hı hı. ...postanede memur... ...ve otuzlarda... ...bunu sonradan öğrendim otuzlarda olduğunu... ...emekli oluyor... ...ve emekli olurken orada kalmış olan... ...bazı kartları... E, ...postanede bir kenarda duran bir takım kartları da... E, ...alıyor... Hı hı. ...ve... E, ...yani bunları biriktirenle... ...alan ve saklayan aynı kişi olmayabilir... ...evet çok soru var orada... <gülüyor> evet. ...niye alıyor... Evet. Neden onda birikiyor bunlara da gireceğiz çok evet. çok heyecanlı ee, ben paylaşımınızı okuduğumda e, çok yorumlar e, değişik yorumlar vardı bunlara da girelim e, Bunlar çünkü bizim de endişelerimizi yansıtan şeylerdi bizim de duygularımızı ve düşüncelerimizi yansıtan şeylerdi E insanlar tabii çok şey buldular bunu. Hem film kadar heyecanlı, mutlaka filmi olmalı, e, roman tadında diyenler kadar hiç etik bulmayan e, ve son derece bu konuda sert yorumlar yapanlar da vardı. Hepsi kendine göre haklı. Bunları da konuşacağız ama e, öncelikle şunu sorayım. Şimdi bunların üzerinde bolca yazı var. Ee, tabii dinleyicilerimize hemen şunu da açıklamak istiyorum. Fotokart, kartpostal büyüklüğündeki e, fotoğraflardır ama... E, kartpostal gibi gönderilmek üzere hazırlanırlar. E, aynı e, kartpostal gibi açık bir şekilde zarfsız da olabilir ki o zamanlarda zarfsızdı. E, gönderilir. Hatta bazen e, görseller, fotoğraflar e, kartın bir köşesine doğru basılır ki boş kalan yere yazı yazılsın. Böyle düzenlemeler de vardır. Kartpostaldan tek farkı e, matbaada değil matbu değil e, bunun karanlık odada yapılmış olmasıdır. Bunu da açıkladıktan sonra e, kartpostallar ve fotokartlar üzerindeki yazılara gelmek istiyorum. Siz şimdi incelemeye başladınız. Tabi buradan neler çıkacak bilmiyoruz. Henüz bir hazine e, arkeolojik bir kazı gibi e, e, sizin tam cuk oturdu sizin... Arkeologluğunuzla e, yavaş yavaş kaldırmaya, toprağı kaldırmaya başladık. Bu yazılardan ilk etapta neler öğrenebiliriz? Şimdi, bir kere ad, çok affedersiniz. Adresler mesela en başta bunlarla ilgili bir gruplama yapabiliyor muyuz? Adreslerin çoğu yurt dışından, yani daha doğrusu kartların çok büyük bir kısmı yurt dışından buraya gönderilmiş. Hı hı. Ee, şimdi tabi savaş yılları olduğu için yani tarih yazıyor hepsinde tabi 15-16. bazılarında geliş ve postaneye kabul ediliş tarihi de var çünkü damga var Galata Postanesi. Hı hı. Ee, şimdi e, böyle olunca ilk anda benim düşündüğüm e, yani daha kartlara doğru bakmadan e, ilk aklıma gelen belki karşı cephedeki ülkelerden gelen kartlara el konuldu şeklinde bu doğru çıkmadı ama. Hı. Örneğin Almanya'dan gelen çok var. İşte e, Adana'daki Bağdat Demiryolu şantiyesine gönderilmiş ama gidememiş kart çok var. Hiç Yunanistan'dan hiç. gelen çok var. Aslında Hı -hı. en büyük ağırlık e, anlayabildiğim kadarıyla şu an için e, Rumca yazılı olanlar. Yani Yunanca yazılı Hı -hı. olanlarda Bunlar gelmiş... Postaneye gelmiş bir kısmı da çok az bir kısmı da Türkiye'den yani buradan gönderilmiş. İstanbul'dan ha, gönderilmiş ama gitmemiş hı hı. bir kısmı post restanta gelmiş onlar hı hı. da teslim olmamış belki sahipleri gelip almamış da olabilir onları hı hı. post restanta öyle kalmıştır ama bunlar çok azınlık yani çok büyük bir kısmı yurt dışından gelip gidemem yani <gülüyor> işte sahibine Ulaşamam. <gülüyor> ulaşamamış olanlar adresler buradaki adresler de tabi İstanbul çok var Hatta iki tanesi benim sokağımdan yani yaşadığım Hı -hı. sokaktan o ayrıca böyle bir duygulandırdı yani ilk gördüğümde. Hı -hı. Ee, İstanbul var ama bununla sınırlı değil. Halep var, İzmir çok var. İzmir'e gönderilmiş. Hı -hı. Ee, hatta Ankara'da vardı galiba. Ee, çok farklı yerlere e, gönderilmiş ve gidememiş. Yani kaderleri bir postanede e, bir arada kalmak olmuş bu kartların. Böyle. Ortak bir şey de çıkartamıyoruz sebep değil mi ortaya? Yani şundandır diyebileceğimiz henüz bir şeye ulaşamadık yani. Tabi yani şu... keyfi mi çok mu keyfi yoksa hani bunları henüz bilmiyoruz hani gerçekten orada ne oldu onu bilmiyoruz. E, şundan dolayı şimdi demin siz yazıları sormuştunuz zaten hı hı. E, hem ona da bir cevap olsun. Şimdi yazılar kart postallarda biliyorsunuz kart postal açık gönderilen bir. E, evraktı yani evet. şeydi e, malzemeydi o nedenle çok zaten sansüre takılacak şeyler yazılmazdı daha ucuz mektuba göre gidiyor buna rağmen tabii şey dikkat ediyorlar yani çok böyle genel geçer şeyler yazılıyor şimdi bu kartların bir kısmında çok uzun yazılar var Hı -hı. ama bunları da okuyamadım neden çok büyük bir kısmı Rumca Evet Bir kısmı Almanca, bir kısmı Fransızca... ...onları okudum. Osmanlı... Yani ...Türkçe, Osmanlı hı hı. Türkçesi olanlar var... ...onları okudum ama onlar epey azınlıkta. Ermenice çok çok az... ...ama Fransızca yazılı olanlardan... ...Ermenilere gelmiş olanlar var tabii ki. Hı hı. Şimdi haliyle... ...1915-16 olunca o dönemin... ...bütün savaşla ilgili... E, ...sorunlarını... E, ...bir gözden geçirdim. Yani mesela... ...Ermeni katliamları... E, ...acaba bir etken... ...olmuş mudur diye. Fakat... Sadece bu değil mesela. Çünkü Hı -hı. Almanlarınki de var. Hatta daha fazla var. Sansürlen, yani bu, bu koleksiyonun içinde. Oysa aynı taraftayız. Yani. Evet, değil mi? evet Hı -hı. aynı taraftayız. Hadi Yunanistan daha anlaşılabilir bir nebze. Bilmiyorum. Savaşa girmemişti Hı -hı. o zaman ama yine de karşı cephede olacağız diye düşüncesi, düşüncesi Hı -hı. vardı. Ama ortak bir şey yok. Yani daha evet. doğrusu şu ana kadar bütün kartları tabii okuyamadım bilmediğim dillerde. Şimdi Hı -hı. arkadaşlarım. Ona yardımcı oluyor yani biz bunu bir hı hı. E, büyük, büyük bir şeyle heyecan ve duyguyla e, bir bir sene içinde ancak belki ortaya çıkacak yani bir... tabi çok derin bir araştırmaya ihtiyaç duyuyor bir de hani bunu nasıl bir zemini oturtacaksınız nasıl bir sunum gerekecek yani bunlar nasıl tekrar toplumla buluşacak bunları gene ayrıca konuşacağız. Ee, yani çok keyfi bir şekilde toplandığı fikrinde değilim açıkçası zannetmiyorum hani ama e, işte bu şifreli bir yazıdır deyip keyfi bir şekilde e, şey el, el, alıkoymuş olabilir mi memur? çok ilginç sorular var. Çünkü değil mi? Yani neler sansürlenecek, neler sansürlenmeyecek? Böyle bir şey de bu hiçbir zaman net değil. Yani değil. bu hiçbir zaman yani bu daha önce de mesela Sultan Abdülhamid zamanında da örneğin resim sansüründe sadece uygun olmayan resimler denir. Ama yani Ama bu ne uygun? nedir? Evet. Ha. Ve orada genellikle memurlar ki e, merkezi devlet kendi sistemi üzerinde de yüzde yüz hakimiyete sahip değil. Aslında biraz bundan da faydalanır. Çünkü hmm. memurlar sorumluluğun kendinde olduğunu düşünür. Ve cezayı en yüksekten keser genellikle. Yani hmm. Abdülhamit zamanda böyle şeyler oluyor. Yani çoğu zaman o sansüre aslında saray karar vermiyor. Ama memur sorumluluk bende düşüncesiyle ne olur ne olmaz diye sansürlüyor da. Şimdi burada evet. da bir tanesinde mesela. Ee, ...savaş tutsa damgası vurulmuş. Yani hmm. Prisonne Döger... Hmm. ...damgası hmm. vurulmuş. O gerçekten demek ki el konulmuş. Yani sansürlenmiş. Ama bir tanesinde mi var? Bir tanesinde. Mi? Şu an bir tane Ama yazılar çok karışık olduğu için şimdi... Bir, evet. ...ona da kesin demeyeyim. Belki başkaları da vardır ama... ...öbürlerinde böyle bir şey görünmüyor yani. Hani sansürden hmm. geçti, geçmedi. Bir sansür damgası yok... ...en azından. Hmm. Biraz daha böyle... ...memurun... <gülüyor> inisiyatifi memurların ya da evet. postanenin belki. Evet. Evet, çok şeye muhtaç. Daha çok veriye muhtaç. Bakalım ne çıkacak evet. altından. Yani belki şuda olabilir. Şimdi postalar düzenli çalışmadığı için evet. gidememiş bazı e, kartlar da olabilir burada. Yani mesela Adana'ya gönderilememiş. Çok aksadı. Ve sonra da kalmış. Evet, o dönemde çok aksadı çünkü 1914'te bildiğim kadarıyla yabancı postaneler... Kapatılıyor Ama tam bir kaos yaşanıyor. Yani ne yapılacağı bilinmiyor. Memur Hı -hı. yok. Ee, erkekler askeri alınıyor. Bir kısmı galiba kadınlar çalışıyor bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Posta memuriyetlerinde. Evet. evet e, zamana ihtiyacımız var. Bakalım <gülüyor> altından ne çıkacak. Şimdi... Tarih olarak... ...1915-16 olduğu için... ...tabii çok kritik bir dönem bahsettiğimiz gibi... ...sancılı bir dönem... Ee, ...yani bunun çok duygusal bir yanı da var... Ee, ...yazılarda buna yansıyan şeyler var mı? Ee, <gülüyor> yani... Var... var. <gülüyor> Ay, ...çok sancılı Ay, şeyler... <gülüyor> ...bir tanesinde bir şey... E, ...o da fotokart... ...bir, hmm. bir portre... ...onu dün aradım bulamadım... ...size getirmek istiyordum aslında üzerinde şöyle bir şey yazıyor. Bu sana gönderdiğim son fotoğraf. Hmm. Ee, işte daha öncekilere cevap alamadım. Yani artık benimle görüşmek istemediğini varsayıyorum. Hmm. Diyor. Belki de <gülüyor> karşı tarafta gönderdi. O da. Onlar da uğraşmadım. postada takıldı. Kavuşamadan kaldılar yani muhtemelen. Çünkü bu kartta gidemedi sonuç olarak yerine. Evet, bir şekilde gidemedi. <gülüyor> evet, bir şekilde karşı tarafınki de gelmemiş olabilir. Hatta şuna da bir baktım. Karşı taraftan gelmiş olan da bu koleksiyonun içinde olabilir Oo, mi diye ama. Öyle bir şey olsaydı artık <gülüyor> <gülüyor> baya bir tesadüf olurdu. Ee, çok da e, tam şey ya, hakikaten roman ve sinema tadında. Ee, ama tabii sancılı çok üzücü. Çok, çok e, o konuya da değineceğiz. Ee, tabii ben fotokartlar benim hep çok dikkatimi çeken kısım. Fotoğrafla da ilgili olduğum için. Ee, bunlar içinde e, fotoğrafhane damgası olan var mı? Yerli özellikle fotoğrafhanelere ait olanlar Yok. var mı? Yani hmm. buradan çıkmadı. gönderilmiş fotokartlar var. Demek ki burada yapılmış ama fotoğrafhane damgası görmedim yani. Bir hmm. de şu da olabilir. Ee, bazen e, bizdeki fotokartlar da siz daha iyi bilirsiniz... E, fotoğrafları kart haline getirmek için Yurt dışında da yaptırıyorlardı Mesela Viyana'ya öyle trenle gönderip Yaptırıp geri getiren de çok vardı Yani o yüzden belki burada yapılmadı onlar hı hı. Dışarıdayken yaptırdılar Buraya geldiler Sonra onu kart gibi kullanmaya başladılar Yani bu da mümkün Evet. Yani stüdyo damgası görmedim ama şu ana kadar. Evet ee, Şimdi Twitter, Twitter'daki yorumlara <gülüyor> gelmek istiyorum Çünkü ben Ee, okuyunca hani şey yaptım e, ilginç buldum çünkü bazı tepkileri fotoğraf ararken sahaflarda, işte e, pazarlarda e, insanlar görürdü aa bu fotoğrafları atmışlar mı satılıyor mu ya da siz niye alıyorsunuz gibi tepkileri çok e, duyuyordum biraz onun için alışkınım e, beni çok heyecanlandırdı böyle bir tweet hani bu açıdan Tabii üzerinde düşünülünce gerçekten çok iç burkucu bir yanı var. Ee, yani neler diyorsunuz, neler düşünüyorsunuz bu konuda siz? İşte o tabi e, şimdi ben ilk gördüğüm zaman iki refleksle yaklaştım. Bir koleksiyonel refleksi haliyle. Peki, çok heyecan vericiydi. Tabii çok heyecan verici. Ben de çok heyecanlandım. Tarihçi refleksi. Çünkü ikisi tam aynı şeyde değil ama Hı -hı. bir yerde hani koleksiyonun sağladığı malzeme bir tarih malzemesi olarak da önemli elbette Hı -hı. ve başka türlü bir e, hele de böyle derli toplu bir koleksiyon. 2 senenin kartpostallarını toplu halde bulabilmek e, tarih malzemesi haline gelmesini çok daha kolaylaştırıyor da. Ama bir yandan da insani bir tarafı var tabii ki. Evet. E, ve e, şimdi gelen tepkiler bir kısmı çok sertti yani. Şöyle söyleyenler oldu. Çabuk onları sahiplerine geri verin. 100 yıl öncenin. <gülüyor> evet. Şimdi bu biraz şöyle. Bir gün geçmişe ihtiyacımız olmazsa, e, geçmişe ihtiyacımız kalmazsa, işte o gün insanların özel hayatlarını didiklemekten vazgeçebiliriz. Evet. Ama geçmişe ihtiyacımız var. Hala var. Ee, bir gün edebiyata ihtiyacımız olmazsa biyografi denen türden vazgeçebiliriz mesela. Hı hı. Şimdi bu e, örneğin Kafka'nın eserleri de o öldükten sonra ve istemediğini söylemesine rağmen yayınlandı. Evet. E, bütün büyük yazarların biyografilerini okuyoruz ve bu genellikle en ince ayrıntısına kadar hatta biyografinin e, başarı kriteri yani ayrıntılı çalışma mümkün olduğu kadar Bahrebe yazarın gibi. evet açık etmediği mahremiyete sızabilme, bunu yorumlayabilme becerisi. E şimdi o zaman kartpostallar söz konusu olduğunda ne yapmalıyız? Şimdi bir sadece yazılı bir malzeme olarak bakarsak bunun bir takım e, biliyorsunuz şeyleri var. E, telif e, süreleri var. Yani Bir, herhangi bir eser yaratıldıktan 70 sene sonra şey e, yaratıcısının vefatından 70 sene sonra artık kamuya ait. Yani <gülüyor> herkes kullanabilir. <gülüyor> şimdi e, buradakilerin de bir kısmının zaten telifi o şekilde dolmuştur. Ama bir şimdi yıldık. ben işim bu kısmında değilim. Tabii. Ben yani o telif meselesine değilim. Ama şu meseledeyim bunları geri vermeli miyim gerçekten? Bu bana mı düşer? Yapmalı mıyım? Hiç ortaya çıkarmamalı mıyım? Kafamdan geçenler bunlardı. Ee, sadece yani hiç kimseye söylemeden sahiplerini gizli gizli mi aramak doğru? Sonra şöyle bir şey e, vardım, bir noktaya vardım. Bu soruların hepsinin temelinde kendi vicdanım vardı. Yani kendi Hı. vicdanımı rahatlatma. Rahatlatmadan öte vicdani görevimi tarif etme. Benim vicdani görevim ne olmalı? Oysa bu vicdani görev başkalarına acı veren... Ee, bir şeye de dönüşebilirdi. Çünkü de facto şunu kabul ediyorum. Diyorum ki e, bu kartlar sahiplerine gitmeli. Ki aslında sahiplerin çoğu e, vefat etmiş muhtemelen. Ve torunlarına gidecek bunlar. Peki bu torunlar bu yüzleşmeyi istiyor mu gerçekten? Bu kaçırılmış fırsatları görmeyi. E, belki hiç sevmedikleri bir akrabadan, uzak bir akrabadan. Belki ne bileyim dayakçı, belki... Hırsız belki. Katil. Katil. Hı hı. E, çok da böyle aileyle yüzleşmekle kolay bir şey değil. Ve bu Hiç doğrudan değil. herkesin tercih ettiği ve isteyeceği bir şey de değil. Peki şimdi ben vicdani görevim tanımı ala, ta, ta, diye tanımlayarak bu e, sınava onları sokma hakkına sahip miyim? Evet. Şimdi peki böyle düşünmeyecek olanlar da var mutlaka. Bu karşılaşmayı isteyecek olanlar. E, onlara nasıl bunları ulaştırabilirim? ve onları nasıl tespit edilecek yani edeceğiz. Bu da başka bir soru. Tabii bu koleksiyonun en güçlü yanı ortak paydaları var. Nedir? 1915-16 yılına ait. Tek bir posta neden hepsi orada buluşuyor ve bir şekilde alıkonuluyor. Yani bu üç sebep Onları çok güçlü kılıyor. Yoksa e, hepimiz koleksiyoneriz. Benim tek başına aldığım bir fotoğraf, yani bu mantıkla gidersek... ...tek başına aldığım bir fotoğraf için de aynı şeyi uygulamam lazım. Tabii. Yani düşünün, beş yakın fotoğraf var. Yani 5000 bin kişiyi oturup araştırmam lazım. E, yani bu bir sonuca varmıyor... Ee, açıkçası hani bunların hepsi benim için çok değerli koleksiyonumdaki her bir parça Hatta belki çoğu ailenin istemediği attığı ki evet. bir şekilde de o sebeple geliyor bize Attığı o fotoğraflara ben sahip çıkıyorum ve hani para veriyorum Ve gözüm gibi bakıyorum hani bir değer ve değerse ve onlar kötü bir e, platformda sunulmuyor Tam tersine bir bağlamda sunuluyor Ama elbette ki özel durumları var. Yani evet. sizinki bu benimkilerden tek tek alınmış, toplanmış e, koleksiyona e, göre, koleksiyonlara göre, parçalara göre biraz daha özel bir anlamı var. Çünkü hikayesini biliyoruz. Hikayesini biliyoruz ve dediğiniz gibi e, zor bir konu. Belki de burada şunu yapmak lazım. Hani ben almak ister miydim? bana ulaşsın ister miydim belki bu soruyla bu cevapları getirmek i̇şte, lazım bu evet benim, bana sorarsanız mesela ben e, hayatımın her döneminde bu soruya evet ya da hayır demezdim yani hayatımın e, hangi noktasında olduğuma bağlı olarak hı hı. evet diyebilirdim ya da hayır diyebilirdim çünkü yekpare değiliz yani evet. zaman da bizi parçalıyor şimdi e, biz bunu ben iki yayın eviyle görüştüm Yani çok güvendiğim iyi yayıncılar. Şimdi hani kesinleşmediği için şey yapmayayım hani söylemeyeyim kim olduklarını ama. E, ve dedim ki ya biz üç güç olarak hani iki yayınevi bir de ben hmm. de işte koleksiyon sahibi diyelim artık. Ya da emanetçisi Gülden Hanım'ın emanetçisi diyelim. E, bunu dedim yani en vicdani şekilde nasıl ama şunu da unutmadan gerçekten. E, biz burada dediğiniz gibi bir roman gibi bu ya da bir film gibi. Ve filmde izleyici ilk olarak kurbanla kendini özdeşleştirir ve kurbanın gözünden bakar. Bakar. Ama ya o kurban da bir zalimse aynı zamanda. Hmm. Yani tabi ya istenmeyen biri ise. Yani bu ince noktayı kaçırmamak lazım diye düşünüyorum çünkü aile yüzleşmesi çok zor bir şey. Hmm. Yani bu benim vicdanımı rahatlatmamdan daha önemli bir şey. Bu işin bu tarafını düşünmek yani bir görev tanımlarken şimdi görevimiz normal diye tanımlarken zannediyorum şöyle bir şey olacak. Evet mutlaka açığa çıkacak. Yani ben bunu gizli gizli yapma fikrinden baştan vazgeçtim. Çünkü öyle ya da böyle hem tarihi bir değeri var. Yani o zamanki işleyiş ilişkin bilgilerimize çok önemli bir şey katabilir. İkincisi dengeyi koruma, koruyarak yapmaya çalışırsak. Kimseyi zorlamadan isteyenlerin ulaşabileceği bir yerde tutabiliriz bunları. Dijital çağ bunu, bu tür imkanlar evet. sağlıyor. Evet. Bir de şöyle bir fikrim de var aslında galiba onu yapacağım ama. <gülüyor> Şimdi e, tarihin mesela çok e, az e, göz önüne aldığı ama hep çok etkili bir mekanizma. Talih yani evet. tesadüf. İster istemez bu var her şey tutarlı değil hatta çok az hiç tutarlı değil. Yani bugün nasıl tutarlı değilse geçmişte de tutarlı değildi aslında ve bunun içinde her şeyin her mekanizmayı da zaten çözemeyiz. Peki ben bundan faydalanarak şunu yapsam diye düşündüm yani bir beş kişi seçsem içlerinden yani kurayla hı hı. beş kart gözüm kapalı olarak seçsem ve onların ailelerine ulaşmaya çalışsam. Hmm. Diğerleri ne olacak? Diğerleri ne olacak Bir de sonra şuna karar verdim Hayır bu da yine niye ulaşmaya çalışıyorum ki o zaman yani buna bir cevap bulmalıyım önce niye ulaşmalıyım niye ulaşmamalıyım diye tek başıma yapamayacağımı düşündüğüm için de işte arkadaşlarımızla, işte yayın evleriyle görüşerek bir dengeye ulaşmaya çalışıyoruz yani <gülüyor> ama şunu yapacağım onu söyleyeyim En azından kendilerini bulmasam da benim sokağımda oturan o iki kişinin kim olduğunu öğreneceğim. Yani onu hmm. çok istiyorum. İşte orada da mesela şunu düşündüm. O adreslerden birinde şimdi Nargile Kafe var. Yani ya. tamamen konut olmaktan çıkmış. Hani Nargile Kafe kötü bir şey olmayabilir ama olduğu gibi durmuyor. Ve şimdi aradan yüz sene geçtikten sonra acaba torunlar tamamen değişmiş halde o binanın yerini orada yaşamış olan atalarını bilmek isterler mi? Yani bir değişim hmm. böyle bir kentsel boyutu da var. Böyle evet. <gülüyor> bakalım e, kendi e, sürpriziyle geldi o kutu o hediye kutusu sizin önünüze e, bakalım bu kutudan başka neler çıkacak <gülüyor> e, ama sonuçta bir kitap bir ne, sergi e, olduğunda eğer e, tesadüflere inanıyorsak. E, o malzemeler ulaşmak istediği kişiye kendiliğinden ulaşsın diyelim. Ne diyelim? Evet, isteyene ulaşsın. <gülüyor> Ama e, çok güzel bir şekilde onları değerlendireceğinizi biliyorum. İyi ki sizin teşekkür elinize ederim. geçti. Ve heyecanla e, bu sürecin sonuçlarını da görmek istiyorum. Geldiğiniz için minnettarım. Evet. Çok çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Ben minnettarım. Bu konuda konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Harika. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürlerle. Teşekkür ederim. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm